Alışılmış, şiymiş aslında yapurmazdi zaten sibomayla karar veriyor. Karar veremesi lazım. Oradan eee biraz doğuya doğru çıkış boyu bırakmak lazım. Tek bir öyle oldu mesela şöyle. Içime Allah ve kibir Allah ve kibir karay vermeyecek, bisiklet karay vermeyecek. Allahu ekber ve lillahi am. <gülüyor> bu hatı şeyi ben okuyorum. Hatta bu sorabiliyor. Allahu ekber Allahu ekber yani orada şey bitiriyor. Bitirmemek lazım. Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah vallahu ekber allahu ekber ben illa yam. musikide devamlılık vardır hiçbir zaman musik bitirilmez devamlık vardır es falan koyması var. devamlık vardır bunu halk bitirdik müretinlerle alışmışlar bitirlerler, bitirilmemesi lazım bunu böyle okumak lazım Allah. vermeden sesi uzatmak lazım. Karardan şey geçilir, karar verilmez. Bunu sevindesin. Evlerde kılarken diye bayram boyunca... Evlerde kurban namazları, arifesinin sabah namazında başlamak üzere bayramın e, üçüncü günün sonuna kadar farz namazlarının sonunda üç tüpat tekbir getirir. Yani bu bu Allah'a yapar, üç tüpat tekbir alır. Arife sabah namazından itibaren değil mi dedeciğim? Arife göre sabah namazından evet. itibaren bayram üçüncü güne ikinci e, e, e, namazına kadar tekrarlanır. Bu sadece kurban bayramında olur. Sesli de olur ama sesli, alçak sesli okmak daha güler. Ama sesini duyun. Ramazan bayramında da okuyoruz. Ramazan bayramında olmaz. Onu sadece bayram namazında okuyoruz. Kur evet kurban bayramında olur. Yani tekbirleri sadece Ramazan bayramı bayram namazında yapıyoruz diğer vakit namazında yapmıyoruz bayram namazı. Günce... O tabi tabi tekbirler sadece orada olur yani kiman bayram namazı olur. Bunu biz evdeki namazlarımızı onu da yapmayız. Ya Kurban bayramı da e, Kurban ayı yani perşembe bugün bugün keşer Pazartesi sabahından itibaren her namazının sonunda. Şimdi biz kendi şeyimizle bunlardan soru yapacağız. Yani kendimizin aklımız e, var ya. Bunları da Başta Allah'ın emniği, peygamberi yani. ne diyor? Biri Yani başta kendimiz okuyup da sadece bir kez bilmeyeceğiz. Başta Allah'ın mütteselme, mütteselem, Teberke, Yaza, Celebi, Efe'nin yani eseri. Sonunda sonra Kekbirleri Okuyacağız, tekbirlerden sonra da bizim kendi ilgilerine Yani Onların sırayla <gülüyor> peygamber emri, bir elinden daha Bu şeyle sadece kurban Bayramı namazına aitti biz de. Ama iman şeyle minberi oku, biz de ona koyuyoruz başka biz evimizde el, bunları yaparız. Hmm. Bir de kurbanınız varsa eğer hmm. kesiyorsunuz veyahut verdiyseniz verdiyse, görseniz de görmeseniz de kurbanınızın e, kurban e, namazını mutlaka kılmak iki dikkatli. Ama e, da yani bir şöyle bir var yani ben Kurban, ya kendi mi kesiyorum diye denildi. Yani Allah'a böyle bir evet. dua etmekte. Çünkü kurban kesmek, kendi dersini kesmek demektir. Zaten. Kurban, sen temsilcidir. Artık kesin kendi kurbanı, kendi dersindir. Dedeciğim, kurban namazını, e, kurbanı keseceğimiz gün mü kılmalıyız yoksa birinci günü? Mü? Mesela ikinci gün, fakir kurbağa keseceğiz. Kesin. İkinci günü mü? Tabii tabii. Kurbağa kesilecek. hangi gün keseceğiz? Tabii tabii ikinci gün tabii. Eyvallah. Kurbağa kesildiği an. Kesildiği an, değil mi? Tabii. Tabii. Yani kesimden önce cami de katı hayır verir hani görmediği için. Görmediği, görmeyince eee biz dik dik dik geç geçişi de olur. Dün de bu mevzu konuşuldu dedeciğim, Şey dediler. Vekalet verdiğiniz zaman işte kurbanı kesen kişi kıldığımı sizin üzerinizden düşer ama bir aman koymuşlar yine de en sonu bizim yani sen kılmamıza bağlıydı kendi namazın kendi kılma şimdi kadar şeyde kısa bir cellat cellat kendim kurban kesirken bile iş yapamadım yani bir zamanı getiremedi o da kesi gitti